Duran sessiz. Yol boyu bir soru sordu Sade. Bunca araba nereye gidiyor diye. Ya bu ne amansız soru böyle. Sorunun padişahı. Vay garip Duran vay. Ben ne desem sana şimdi? Uluslararası finans kapitalden mi söz atsam? Küreselleşmeden mi? Yoksa buhar makinesiyle benzin motorundan mı? Sam amcanın yaşam tarzından mı? Hem bu laflardan ben bir şey anlamıyorum. Sen ne anlayacaksın? İnsanlar nereye gittiklerini biliyor mu acaba? Nereden gelip nereye gittiklerini? Duran çocuk şunu bil ki işte bu yollar, bu arabalar, bu sel olmuş akan sarı kırmızı ışıklar arasında Ademoğlu bu sorunun cevabını unuttu. Hatırlamak da istemiyor. Hatırlamak isteyenleri tersliyor, saf dışı bırakıyor. Aman boşver. Ne demiş göylümüz? ''Sür eşeği küllüye debelensin.'' Netice otoyoldan çıktık, bir yan yolda bir zaman daha gittik. Evler, apartmanlar, ışıklar azaldı. Ardından şoseye saptık. Şose çakır çukur çamurlu bir yol. Bir zamanda öyle gittik. Köpek sesleri geldi uzaktan, gecekondu bölgesine girdik. Duran'ın durduğu mahalle bir tepenin yamacında. Küçümen bahçeler... Tek odalı, çift odalı kondular, birbirine yaslanıp ayakta durmaya çalışan yamru yumru yapılar. Kim bilir kaç kez yapıldı, kaç kez yıkıldı. Ancak yayaların yürüyebileceği dehliz gibi sokaklar. Yamacın altından bir lağım deresi akıyor. İçme suyu yok mahallenin. Haftada 1 iki tankerlerle geliyormuş. İleride lağım deresini aşan tahta köprünün ilerisinde bir kayanın dibinden acı su çıkıyor. Tüm mahalle onu kullanıyor. Her evin önünde avlu duvarının dibine dizili onlarca mavi büyük plastik bidon var. Tanker gelince mahallenin kadını kızı saç saça baş başa saldırıyor. Su kapanın elinde kalıyor. Okul yok. Çocuklar ta ileride ışıkları görünen, bir vakitler gecekondu kondu bölgesiyken şimdilerde apartmanlaşmış, azmanlaşmış, garip bir şekil almış semtin okuluna gidiyorlar. Yaz kış yağmurda karda öyle servis araçlarına falan binerek değil Altı delik pabuçlar takunyalarla onca yolu yürüyüp gidiyorlar Sağlık ocağı da yok, doktor da, eczane de Birkaç bakkal var, kahve, tüp bayi, ayakkabı tamircisi falan filan Elektriği ne yalan söyleyelim kaçak kullanıyorlar Köyünü kentini terk edip buraya taşınanlar şehre geldim diyecek öyle mi? Yok canım Millet enayi mi? Elbette nereye konduğunu biliyor. Kim gönül rızasıyla yerini yurdunu terk eder? İşte mecburiyetten. Bir de o ışıkları yanan gece kondudan apartmana terfi etmiş, semtte yaşayanların anlattıklarından. Adam otuz sene önce orada bir arsa çevirmiş. Şimdi iki apartmanı on dairesi var. Hikaye bu. Özetin özeti. Ve sıra yani yoksulluğun nöbeti berikilerde. Onlar da bir 10-20 yıl, 30 yıl bekleyecek. Onların çocuklarına da birkaç dairelik servet kalacak. Ölme eşeğim ölme. Yaz gelende, yonca bitende. Bak seni nasıl besleyeceğim. Recep Efendi tüberkülozu önemsemiyor. Hani sana demiştim bir adam vardı eskiden. Kaç yıl oldu ya, unuttum. İşte o adam beni doktora götürmüştü. Veremin yularına yapıştık. Bir o beni alt eder, bir ben onu. Hani boğazımıza bakabilsek, vücut şöyle bir kendini toplasa, hepten iyileşeceğim. Neyse, arada bir dispansere gidiyorum. İğne, ilaç idare ediyoruz. Ama bu bel fıtığı, bu kötü ağa. Bunun çaresi, geldi, geldi, ameliyata dayandı. Bazen öyle sıkıştırıyor ki, inan olsun aha, böyle dört elli dolanıyorum evin içinde. Doğrulup da ayağa kalkamıyorum. Tabii vaktinde baktırmadık, baktırmadık ilerledi. Mahallenin her hanesinde hastalık var. Çoğu da kronik. Hastalık ve sakatlık o hale gelmiş ki, kuşaktan kuşağa geçiyor. Yahu çok da doğum var biliyor musun? Sokaklarda çocuktan geçilmiyor. Eee bunlar doğumdan itibaren çok kötü şartlarda büyüyorlar. Ölen ölüyor, kalanlar sürekli zafiyet içinde. Ne ana beslenebiliyor, ne memedeki çocuk. Depresyon, sinir, ülser, verem, psikolojik sorunlar. Var oğlu var. En çok korkulan şey nedir biliyor musun? Bu mahalle halkının en korktuğu şey şudur. Aileden birinin hastalanması. O zaman feleğini şaşırırlar, elleri böğürlerinde kalır. Nasıl kalmasın? Doktor yok, ilaç yok. En kötüsü para yok. Recep Efendi susuyor. Kahırlı bir suskunluğa gömülüyor. Evleri kiraymış. Kızlar okula gidiyor. İlk günler hani çalışamıyor ya, şundan bundan borç alarak idare etmişler. Eee bu da bir yere kadar. Sonra mahallenin köyden gelmiş bütün kadınları gibi, Recep Efendi'nin eşi de buldukça temizliğe, merdiven silmeye falan gitmeye başlamış. Duran'ı okuldan almışlar. Neyse ki belediyenin aş arabası geliyormuş Düzenli geliyormuş Kadınlar gidip yemek alıyorlar İki öğün yetiyor diyor kadın O da olmasa hepten açız Recep efendi susunca eşi anlatmaya başlıyor Dolu kadın dolu Boğazına kadar dolmuş boşalmak istiyor Recep efendinin kesik kesik öksürüğü sohbetimizi yaralıyor Çay koydular bana Bir yandan içiyor bir yandan konuşuyoruz ''Biz görmedik var ömrümüzde. Bari çocuklar görsün istiyok ama. Nasıl olacak bilmiyorum vallahi. Bak koca yaz geldi geçti biz şeftaliye siftah etmedik daha. Çocuk bu. Gönlü çekiyor. Başkasının elinde görüyor. Kemik kaynatıyorsun bazen. Et desen kurbandan kurbana görüyoruz. O da rast gelirse, biri getirirse. Pazar artıklarını toplamaya gidiyoruz.'' ''Temizliğe gittiğim evlerden bir şeyler veriyorlar. ''Aha bu çocukların üstü başı hep onların verdikleridir. ''Aha bu çekyatlar, eski halı falan hep böyle. ''Akrabaların yardımı yok mu?'' Bir sessizlik oluyor. Recep Efendi sigara yakıyor. ''Ölüm ölüm hırlamaya ne borcumuz var?'' dercesine. Hiç bize bakmıyor. Puslu camdan görünen tepelere, tepelerdeki tek tük binalara dalmış. ''Kimseden kimseye hayır yok abi? Var bizim de yakınlarımız ama şimdiye kadar kapımızı açan olmadı. Sağ olsun komşular, garibanın halinden gariban anlar. Sıkışırsam çok, ekmeğe falan yüzümü kızdırıp istiyom işte. Ekmeğe biraz salça sürüp veriyorum çocukların eline, salıyorum sokağa. Ev rutubet, bak çatı akıyor. Bir yağmur yağsa her yanı sel götürüyor. Onun için yaz hiç bitmese diyorum ben. Bizim vaktimiz hep ev önünde geçiyor zaten. Evin önünde el kadar bir bahçe var. Bir iki erik ağacı, kavak, dut da var. Kadın domates biber dikmiş, soğan maydanoz ekmiş. Onun da idare ediyorlar. Sonra kümes, kümes de birkaç tavuk. Burada nefes alıyoruz işte. Komşularla dertleşiyoruz. Ne konuşuyorsunuz? Varlıktan, yokluktan, ne bileyim, iş kovalıyoruz. Konfeksiyona gidenler var mesela. Onlar gazanıyor biraz Ama bizim çocuklar ufak da. Bizim çalışanımız yok Bir duranın umuduna kaldık E bir yere gider misiniz başka semtlere falan Yok canım para nerede Hem okuma yazma da lazım Otobüse binsen hani nereye gidiyor diye okuman icap eder Bizim buranın hanımları gezme bilmez Çoğunluk evden çıkmaz Zaten evin işi hiç bitmez Ötelerde ne oluyor bilmeyiz Biz bize buradayız işte. Hep çocukların hatrına, Biz çektik onlar çekmesin diyoruz. E ama gidişat iyi değil. Öyle ne yapalım Allah büyük. Recep Efendi sigarayı bitirdi. Çok sustum ayıp oluyor diye geçirdiği içinden lafa girdi. Ah bir çalışabilsem. Mesela benim yapabileceğim bir iş olsa ne bileyim bekçilik falan gibi. Oturak bir iş. Artık ağır işe gelemem ki yarı sakat oldum say. E seni bir ameliyat ettiren olsa, düzelsen. Gözlerinde bir umut ışığı yanıp sönüyor. Nerede beni ameliyat ettiren biri çıksa onun kulu kölesi olurum. Ona öyle dualar ederim ki cennetlik olur. Sende bir sigorta olsaydı, bakur emeklilik falan. Nerede, keşke olsaydı. Eli çaresiz yine sigara paketine uzanıyor. Bir öksürük nöbeti çekiyor elini. Duran geldik geleli hiç konuşmadı. Hep önüne baktı, durdu. Bu çocuklar 12 yaşında bayağı yaşlanmış oluyorlar. Yoksulluk nasıl pişiriyor insanı? Kızgın fırınlarda pişiriyor. Büyük kız çay servisi yapıyor. Küçük tüpün üzerinde demlik. Kızın saçları siyah, gözleri kara. Ne güzel kız. Bahtı açık olur inşallah.